Açık beyin. My brain it's Nöro felsefe, Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbik. Günaydın efendim. Efendim günaydın. Ee, <gülüyor> kaldık burada. Hadi. Sen konuya bir aç. Ha, şey hatırlatalım. E, sevgili destekçimize teşekkür ederim. Bir de e, açık beyin et gmail tabii, hatırlatalım. Tabii, zaman, zaman. E, Yazışalım, konuşalım. Mesajdan e, alıyoruz. Edeyim. Evet, olumlu. Ee, ben ben bir hazırlıklar yaptım. Ee, seninle tartışmayı planlıyorum. Ee, yani bu son dönemlerde. Üçüncü kültür denen Aslında göründüğü kadar da kolay olmayan Bir oluşum 1970'lerin başlarından itibaren bu Bilim ve sanat insanların Bazılarının Düzenli olarak bir araya gelip Kafalarındaki soruları Tartıştıkları Toplantılar Ki ilki 1970'lerin başında New York'ta bir Çin lokantasında Oluyor. Biraz da informel bir şey. Ee, giderek <gülüyor> hem düzenli hale gelmiş ve ilk ismi Reality Club. Gerçeklik kulübü. Ve daha sonra tabii internetin gelişmesiyle birlikte, internet ortamına taşınıp, yeni katılımlarla birlikte Edge e, sınır nokta org ismine e, internette çok zengin videolar ve tartışmalar içeren... Bir daha e, tekrarla bakayım şu adres. H. H.org hmm, Yani E-D-G-E -E. hmm. e, Yani duygusal bakımdan Reality Club e, açısından değil de duygusal bakımdan oldukça beni cezbeden bir şey bu. Yani yani e, Kafamda hep eksikliğini hissettiğim ee, bir öbür tarafın, bir öbür yarının e, bir şekilde tamamlanması gibi ve onu e, tamamlama mesajı veren bir hareket gibi geliyor. E, Tabi yüz yani bilim ve sanat kültürlerinin ayrı ayrı oluşmasının tabii ki nedenleri var. E, bunların prensipleri var. Ee, yani mutlaka kolay bir şey değil. Ama bu beni çok tezbeden bir şey. Her sene yılın sorusu adı altında sorular soruyorlar e, katılımcılara. Ve gelen cevapları da hem internet ortamında hem de basılı olarak yayınlıyorlar. Eee... Ne gibi sorular soruyorlar? Ee, hangi konuda optimistiksiniz? Ee, gelecekle ilgili e, en e, mükemmel düşünceniz nedir? Türünden sorular soruyorlar. Benim e, bugün asıl gündeme getirmek istediğim de işte bu üçüncü kültüre kaynaklı gelen bazı çalışmalar, görüşler, etkileşimler ve işte önümüzdeki iki program içinde bu zamana yayarak bunu seninle paylaşmak istiyorum, senin görüşlerini almak istiyorum. Eleştirilerini almak istiyorum. E ve bu yaklaşımın e bence Türkiye'de de gelişmesinde büyük bir fayda var. E zihinlerin yumuşaması açısından e ve ortak Yaklaşımların bulunması açısından ayrı ayrı dünyalar varsayılan dünyalar içinden. Ve bu örnekler üzerinden konuşalım diyor. Belki gördün masanın üstünde kitapları. Önümüzdeki iki hafta içinde yani konuşmayı önereceğim konu. Özellikle edebiyattan nörobilime gelen esintiler. Pekala. Hani. Sen de bir kez söylemiştin, ee, ben özellikle meraklıyım ve oradan bazı örnekler devşirip tartışmayı seviyorum. Zaman zaman şeyimi kaybediyorum. Yani çıkış noktamın ve mantığını kaybetsem bile Hı. hakikaten beni çok cezbeden bir şey bu. Bazen bir kitap okurken bilimsel olsun veya bir sanat eseri olan bir kitap olsun bir cümleye takılıp... E, Direkt birkaç hafta düşünebiliyorum onun üzerinde ve ondan sonra e, bu üçüncü kötünü öbür tarafından kanıtlar bulduğum zaman da e, e, keyfime diyecek olmuyor. Dur galiba buldun öyle bir cümle de onun bir <gülüyor> şeyini kesinlikle, giriş taksimini yapıyorsun gibi görünüyor. Kesinlikle kesinlikle bir hem bir vaka bir vaka buldum bir de bir cümle buldum. Heyecanla bekliyoruz. Ama efendim. Şimdi örnekler ilk kaynaktan gelecek. Bunlardan bir tanesi Hermann Melville'in 1849'da basılan Moby Dick romanı. Ve Oranpromon 2010 basımda manzaradan parçalar. Moby 1972 yılında Cem Yayın Evi tarafından basılan Türkçesine girişte Mina Urgan ve Sabahattin din birlikte yazdığı muhteşem bir ön söz var. Uh -huh. Ve eski ve yüz tutmuş yüz tutmuş e kütüphanemin içinden 1970'li yıllarda aldığım o seçerken sayfalar o eskimenin veya işte zamanın küfün Belki nemin etkisine yırtılmasın diye çok özen gösterdim. Nereden aklına geldi peki özellikle mobil iki çekip almam? <gülüyor> mobil iki çekip almam da aslında şu anda yürümeyi planladığım yolun tam tersinden geldi. Yani bilimsel olarak bazı fenomenlere ilgi gösteriyoruz. Bize vakalarıyla bir şeyler çalıştıran, mesela bu fenomenlerden bir tanesi bir hayalet uzuv diye bir konu var nöro, nörolojinde. <gülüyor> ve bu hayalet uzvunun e, bizi yeni düşüncelere sevk eden beynin yapısını ve nasıl oluştuğunu nasıl tepki verdiğini gösteren çok ilginç bir fenomen olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki nörolojide de yeterince ilgi bulmuş değil. Bu hayalet uzvuyla ilgili bir şeyler okurken bir bilimsel kaynakta yani hayalet uzvunu bana anlatan o kaynakta mobilikten bir örnek yakaladım. Hatırlaman mümkün değil. Tabii konuşacağız onu. Ve e, <gülüyor> Bobelik'in önerilen sayfalarını açtığımda o örnek karşıma çıktı. Ve Hayalet Uzuv'la ilgili okumalarım beni roman, şiir ve nörobilim üçlü, üçlüsüne götürdü. Bu çok heyecan duyduğum bir şey oldu son birkaç ay içinde. Ve kitabın kendisini aldığımda da e, önerilen bölümü okudum. Ve e, bu bölümün aslında bilimsel olarak vakanın yayınlandığı ki 1866 yılında yayınlanıyor. E, Amerikan nörolojisinin çok büyük bir figürü Bayrı Mitchell tarafından Atlantik Montli'de yayınlanıyor. George Dadov vakası ismiyle yayınlanıyor. Bu bizim zaman zaman konuştuğumuz Phineas Gage, HM gibi vakalar gibi çok önem taşıyan ve birçok şeyi düşündüren, birçok şey öğreten bir vaka. George Dadov bir güneyli askerdir. Amerikan İst Savaşı'nda çıkan Muga muharebesinde her iki kolunu ve bacağını yitirir <gülüyor> ve yaşar. Daha doğrusu yaralanmalar nedeniyle kesilir her iki kolu ve bacağı. Ve ameliyat çadırında uyandığı zaman George D. Dov her iki kolunu ve bacağını var hissetmektedir. <gülüyor> ve sürekli olarak kolunun ve bacağının varlığından bahseder etrafında. Aynı günlerde aynı günlerde bir şair Walt Whitman cephelerde gezerek kardeşinin asker olduğu cephe bölümlerinde gezerek yaralıların tedavisiyle ilgilenir ve Walt Whitman uzuvlarını kaybeden Askerlerle ilgili şiirler yazmaya başlar. Bu ikisinin arasında 4-5 senelik bir fark var. 1862'de örneğin Walt Whitman şiirleri yazıyor. 1866'da George D. Dov vakası yayınlanıyor. Ve bu şiirler nedeniyle büyük ölçüde Walt Whitman beden, bedenin şairi olarak tanınmıştır. Bunlar Ayrıca Walt Whitman'la yirmi chelini arkadaş olduğunda söyleyelim. Yazıştıklarını da söyleyelim. Hı -hı. Bu Moby Dick örnek 16-17 sene önce ortaya çıkmış bir örnektir. Yani 1866'da George Nieto'vrası Walt Whitman'ın 1860'ların başında yazdığı şiirler 1849'da Moby Dick basılmıştır ve bu vakaların tartışılmasından çok önce e, Hermann Melville bize kitabın bir bölümünde Hayalet Uzum nedir, ne demektir <gülüyor> anlatmıştır. Mobidik'in Türkçesine Mina Urga'nın Sabahattin Eyboğlu ile birlikte yazdığı ön söz, kısaca aslında Melville'nin hayat özetlendiği satırlarla başlar ki bu önemli bu bir diki anlamak için hatta hayali uzmu da canlandırmak için önemli Helmer Melvin 1819'da New York'ta doğmuş aslında hali baktığı yerinde iyi bir ailenin çocuğuymuş fakat 12 yaşında babasını kaybetti 7-8 kardeşiyle birlikte kalınca büyük bir sefalet içine girerler ve 1837'de 18 yaşındayken Liverpool'a giden bir gemide iş bulur. Bu ilk yolculuğunun daha sonraları çıkan Redburn 1849 adlı romanında anlatmıştır. Amerika'ya döndükten sonra gene bir süre New York'ta öğretmenlik yapmış. Daha sonra deniz özlemine kapıldığı için içi içine sığmamış ve güney denizlerine giden Akusnert adlı bir balina gemisinde tayf oluyor bu adam. <gülüyor> Burada bir Jack çağrışım var. Yani. Evet. Doğayla başa çıkma. <gülüyor> e, onunla dövüşme. Yani hemen aklıma evet. gelen <gülüyor> o. Ee, bu gemide bir buçuk yıl çalıştıktan sonra bir arkadaşıyla birlikte gemiden ayrılıp ...Marcoyaza adalarından birinde kalmış. Ve orada geçirdiği günleri... ...ilk yayınlanan eseri... ...Taypi... ...1846'ta anlatmıştır. Ama bu güzelim adada... ...pek hoş kızlar olduğu gibi... yamyamlar da... ...varmış. Orada bir çeşit tutsak olarak... ...bir ay kaldıktan sonra... ...Melville... ...Avustralya'dan gelen bir ticaret gemisine... ...binene kaçmış... Ve bu gemide de uzun süre kalmamış. Pasifik okyanusunda adaların büyüsüne iyice tutulduğu için Tahiti'ye gelince gemiye dönmemiş. Gogen ee, aslında <gülüyor> Tahiti'ne etmiş bir isim gibi geliyor aklıma. Hı hı. <gülüyor> Ve oraları anlatan bir sanatçı gibi geliyor. Tahiti'deki hayatını ikinci çıkan romanın olan Omo'u da. Anlatmış 1847'de. Gene bir balina gemisinde tayfalık yaparak oradan ayrılmış. Hawaii adasına Honolulu'ya gitmiş. Oradan Amerikan donanmasının bir gemisine tayfa olarak girmiş. 10 ay kadar da bu gemide çalışmış. Bahriye yerlerinin bir hayli çetin geçen hayatını White Jacket'te 1850'de anlatmış. Helman Melvin'in Mobidiki yazmasına yol açan deneyimler 1840'ların başıyla 47-48 arasında geçen bu gemi maceralarından. Daha sonra gelip bir üniversite eğitimi için e, tanınmış üniversitelere giriyor. Ve ondan sonra bu balina gemisinde geçirdiği özellikle 4 yıl, 18 ay mobilik'in temelli kurmuş. Böyle bir şey var. E, daha Tabii konumuzla ilgili neler anlattığını söylemedik. Ama giriş olarak böyle bir şeyden geliyor. Böyle bir temelden, böyle bir yaşantıdan geliyor. Deyip devam <gülüyor> etmeden önce bir müzik arası verelim mi? Verelim. Nasılsa konularımız bitmiyor. Devam edecek gibi görünüyor. Hı hı. E, programın yarısına ulaştık gibi bir nefeslenirken... Ee, Tabii. Bizim düzen, düzenlediğimiz kognitif toplantılardan birine davetli olarak gelen İsrailli sanatçı Zipi Zarenki'nin yidiş şarkıları pek bir dokunaklı, ee, pek anlamadığımız halde melodisi son derece etkileyici olduğu için ben öyle bir şey takdim etmek istiyorum bugün. Somebody's porta iuga de ce evet. Efendim. koridorda dans etmekten kanter içinde geri döndük istiyor <gülüyor> kesinlikle kesinlikle esedlik de hiç yadır kalmazdı <gülüyor> şimdi tabi bu e, keyif aldım bu sohbet e, acaba manzaradan parçalara ve İstanbul'a nasıl bağlanacak diye bir merak meraktan ölüyorum öyle mi canım Bugün çok yardımcı oluyorsun bana. <gülüyor> Haliyle. Giderek patlayacağım. <gülüyor> Biraz bastır. Şimdi şöyle... Yine hep o isimleri tekrarlıyorum. Hayatımın en saygın isimleri... Mina Urgan ve Sabahattin Eyüboğlu... Bu Moby Dick... Türkçesine yazdıkları ön sözde... Bir İstanbul pasajı aktarıyorlar. Sanıyorum bu bağlantı içinde... Tatmin edici olabilir. Bakın... 1849'da Moby Dick... İngiltere'de basılmış... Ve tabi ki Herman Melville gitmiş basıldığı yere. Londra'ya ve Paris'e uğramış. Bir ara kaptan olan kardeşinin gemisinde Pasifik Okyanusu'nda yolculuğa çıkmış. 1856'da da kayınpederinin verdiği parayla, hayırlı bir kayınpederi Kudüs'e gitmiş. 1856'da bindiği gemi bu arada dört gün İstanbul'a uğramış. Aha. İlk iki gün yoğun bir sis varmış ve bu sisten ötürü Melvin hiçbir şey görememiş ancak sahilde köpeklerin havladığını duymuş. Nerede kaldık? Hangi sahil acaba? Bire, birazdan bir ipucu gelecek. Sis dağılınca İstanbul'un görünüşüne hayran kalmış. Büyük dereden bakınca Aha. boğazın ne kadar güzel olduğunu anlatır mektuplarının birinde. Ama her nedense İstanbul'un ona bir kasvet duygusu, bir bunalım verdiğinde... gemileriye verdiği bağlanmış acaba bu? İstinye'ye mi? Verdiğinde anlaşılıyor. Sokaklarda karanlık, korkunç, trajik bir hava seziyor. Sanki her birinde kendini asan bir adam varmış gibi çoğu evlerin yıkık, çürük ve korkunç olduğunu söylüyor. Bin direkli sarnış dediği yere vatan sarayında bir cinayete kurban gitmek korkusuna kapılıyor. Kapalı çarşıdaki insan kalabalığı, yangın yerleri, mezarlıklar, müthiş sarsıyor menvili. Mektuplarının birinde bir cenaze alayının peşine takıldığını, bu arada bir mezarın üstüne kapanmış ağlayan bir kadın gördüğünü anlatıyor. Bu kadının ağlayıp inlemesini bir türlü unutamadığını, ...yirmi yıl sonra bile rüyalarına girdiğini söylüyor. Böyle bir İstanbul. 1856'da. Sonra tabii... <gülüyor> Moby-D'in konusu... ...özetlenir bu girişte. Girişi yapalım. Seren galiba... ...gece haftaya bırakmak zorunda kalacağız. Öyle ama... ...nedense hiç rahatsız değil bu uzun girişten. Umarım dinleyiciler de... ...anlayış gösterirler. Evet de yani insanın biraz kanına da dokunmuyor diye. sen Tahitiler'de e, adalarda modalarda dolaş el alemlere, <gülüyor> yam yamyam de şunu de bunu de gel İstanbul'da ondan sonra kırık dökük e, evlerden rahatsız ol 20 yıl boyunca rüyana girsin. Kesinlikle. Şimdi e, Mobidi konusu yıllar, yıllardır bütün Güney Denizlerine dehşet sa saçan bir adlı beyaz bir balina. Yaşlı bir kaptanın kaptan Ahab'ın bacağını koparmıştır. Güzel. İşte fantom e, uzuva buradan bağlanacağız. Kaptan, Uzu, kaptan Ahab aracılığıyla. Tabii. E, gel eli bizim fişlerimizi çekmeden bir e, gelecek haftayı duyurup veda evet. edelim. Evet. Gelecek haftayı e, izlemeleri için e, dinleyicilerimizi umarım yeterince meraklandırdık. Kaptan abi, e, bilenleri yeniden hafızasını tazeledik. Hı hı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Sağ Açık beyin. Nöro felsefe, nöro ekonomi, nöro politika, nöro sanat. Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz.